Programın bile onu hatırlatarak başlayacağım. Her zamanki gibi sanathayat.wordpress.com adresinden eski program kayıtlarına ulaşabilirsiniz ve konuklarımızla ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Bugün konuklarımız, bugün ilk defa kalabalız. Daha önce bir konuğumuz oluyordu. Bugün üç konuğumuz var. Serdar Darendeliler, İrem Sözen ve Tuğçe Ay Erdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün bir sergiden bahsedeceğiz ama aslında o serginin de bir geçmişi var o geçmişten de bahsedeceğiz bu serginin geldiği yolu belki anlatacağız biraz edisyonlar 4 sergisi Elipsis Galeri'de 21 Haziran'a kadar görülebilir hatta çok az kaldı bence görmek için son haftanız kaçırmamak gerekiyor görenler de belki meraklarını giderirler böylece. Ee, serginin küratörlerinden e, biri Serdar o bizimle birlikte biri de Refik Refik şu an e, teknik masada bizi dinliyor zaten e, sanatçılarda Tuğçe ve İrem bizimle Oğuz yanımızda değil ama ona da telefonla bağlanmaya çalışacağız e, olmasa da onunla ilgili konuşacağız. Ee, tekrar hoş geldiniz. Serdar'la e, başlamak istiyorum. E, edisyonlar 4 ve e, bir önceki edisyonlar nasıl bir ihtiyaçla ve nasıl bir süreçle başladı bize bahsedebilir misiniz? Tabii. E, edisyonlar Galeri Elipsis'in sanırım 6-7 sene önce başlattığı bir e, oluşum. E, Elipsis Galeri biliyorsunuz fotoğraf sergileyen tek galeri İstanbul ve Türkiye'deki. Yeni fotoğrafçıları fotoğraf severlerle, koleksiyonerlerle ve sanatseverlerle buluşturmak için e, ortaya çıkardığı e, bir sergi serisi bu edisyonlar. Her sene ya da iki senede bir e, düzenlenen, genelde de e, herhangi bir galeri temsiliyeti bulunmayan sanatçıların işlerini ilk defa bir galeri ortamında izleyicilerle buluşturmayı hedefleyen hı hı. bir e, sergi serisi. E, Elipsiz Galeri'nin yöneticisi Sinem Yörük. Bize bir önceki serginin e, açılışında hani bir sonraki edisyonları siz yapmak ister misiniz? E, teklifi getirince e, biz de tabii neden olmasın diye düşündük. E, çok kısa bir süre vardı esasında yaklaşık böyle bir, bir buçuk ay içerisinde hazırlandık. Ve e, üç isimden oluşan e, bu edisyonları hazırladık. Yani aslında size belki bu teklif geldiğinde çok da hazırlıksız olduğunuz bir konu değil değil mi? E, 2001'deki belki Geniş Açı'nın gerçekleştirdiği projeden bahsedebiliriz bu. Evet. E, Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi 2000, 2001 yılında bir e, projeye başlamıştı. Türk Fotoğrafında Genç Soluklar isimli. Buradaki amaç da işlerini sanatseverlerle ya da galerilerle buluşturmayan genç fotoğrafçıları bir şekilde ortaya çıkarmak olan bir keşif projesiydi. Hı hı. Oradan başlayan bizim bir alışkanlığımız var. Gençlerle çalışmak, onların işlerini takip etmek üzerine kurulu. İşte 2001 yılında, 2004 yılında, 2007 yılında, bir de galiba 2003 yılında. Dört kere gerçekleştirdik bu genç solukları ama hı hı. geniş açı dergisi kapandıktan sonra sadece bir kere yaptık hı hı. daha sonra devam ettiremedik çeşitli nedenlerle o yüzden hani gençlerin işlerini takip ediyorduk zaten bizim için de esas da iyi bir platform oldu bu edisyonları hı hı. hazırlıyor olmak takip ettiğimiz ama Yaptığımız projelerde yer veremediğimiz isimler vardı. Hani onları buluşturmak için izleyiciliği bir fırsattı. Yani Geniş Açı Dergisi zaten kapandı ama bir proje ofisi olarak aslında devam ediyor. Aktif evet. olarak bir şekilde en azından hı hı. fotoğraf e, alanında bir şeyler yapmaya ve takip etmeye. Ee, peki bir de serginin başlığı var paralel gerçeklikler diye ee, ondan sen de bahsetmek istersin yoksa İrem'le Tuğçe'yi atalım mı size bırakıyorum. Yani genel çerçeveden istersen bahsedebilirsin. Tamam kısaca bahsedeyim Hı -hı. esasında edisyonların genelde bir teması olmuyordu bugüne dek yani ilk 3 edisyonlar serisinde bir şey olmadı tema olmadı biz biraz tematik de bir şey olsun istedik yani sanatçıları öyle bir seçelim ki hepsi birbiriyle. Tarz olarak uymasalar da fotoğrafa yaklaşım açısından ya da fotoğrafla ilişkileri açısından birbirleriyle yakın temas kurabilen işler, isimler olsun istediler. O yüzden de biraz sanatçı sayısını az tuttuk. Daha Önceki edisyonlarda en son yedi kişi vardı. Biz üç kişiyle daha derli toplu bir iş yapabileceğimizi düşündük. Yani baktığınız zaman sanki daha bir tematik sergiden yola çıkan bir boyutu da var. için. Sadece edisyonlar olması ve hani koleksiyonerlere ya da sanatseverlere yönelik bir iş olmasından öte... Üçü bir araya gelince de bir sinerji oluşturan bir e, sergi olsun istedik. Bu yüzden de, de fotoğrafa uzun bir dönemdir çalışan fotoğraflar ve bizim işlerini bildiğimiz ama bir şekilde fotoğraf severleri bunu e, buluşturamamış isimleri bir araya getirmek e, devam amacımız. Ve hani fotoğrafla bir şekilde nasıl diyeyim e, hani hayatlarının bir parçası haline gelmiş ve fotoğraf üreten Hı -hı. bunu e, devam ettiren üç ismi seçtik işte İrem, Tuğçe ve Oğuz'u. Esasında farklı konularda çalışıyorlar baktığınız zaman evet. birbirlerinden ama belki sergiyi gezince de fark ediliyordur. Hani bir duygu bütünlüğü var işlere baktığınızda. Hı hı. Hem belki şeylerinde var yani fotoğrafa genel olarak yaklaşımlarında var. Hem de Hepsi de esasında aynı dönemde aşağı yukarı üretilmiş işler bunlar. 2010'dan sonra üretilmiş işler bugüne kadar. Dönemsel olarak benzerlikler taşıyorlar ama çok farklı alanlarda. İşte Oğuz'un işleri doğayla ilgili. İrem ve Tuğçe'nin işleri kendi hayatlarından yola çıkarak yaptıkları yeni kurgular. Hı hı. O yüzden birbirleriyle konuşabileceğini ve örtüşebileceğini düşündüğümüz isimleri seçtik. Ee, aslında yavaş yavaş İrem ve Tuğçe'ye dönebiliriz. Ee, bir, yani sizi bir araya getiren, kesiştiren, kesiştiren noktalar dışında ayrıştıran noktalar da var. Hı hı. Ee, İrem seninle başlayalım. Ee, sen bize belki bu ana çatı altında e, o çerçeveden ayrıştığın noktalar ya da o çerçeveye seni birleştiren noktalar ve kendi serinden, işinden, üretim sürecinden bahsedebilir misin? Ya e, benim e, bu paralel gerçeklikler başlığıyla ilişkim aslında daha böyle kendi geçmişimle ilgili bir kurguya gidiyorum fotoğraf serimde. E, benim 2012 yılında yaptığım kendi yayınladığım bir kitap vardı maket kitap gibi. E, oradaki işlerden bir seçki hazırladık. Orada da yaptığım şey aslında kendi kişisel deneyimi e, alıp tekrar yeniden kurgulamak görsel bir dil kullanarak. Ee, ...bunu yapmaya çalışmıştım. O açıdan hem e, kurgusal bir e, iş olması dolayısıyla paralel gerçeklikler başlığının altına e, oldukça iyi oturuyor. E, yani kendi geçmişime paralel bir hikayeyi yeniden e, kurguladım bu seride. E, o açıdan farklılık hani mesela Oğuz'un işleri doğayla ilgili e, Tuğçe'nin yine kendi hayatına dair bir şey var ama geçmişe dair değil. E, daha kendi iç dünyasına... ...yönelik bir işi var. Ee, o açıdan farklı. Benim e, çalışma şeklim... E, ...yani bu seriyi oluştururken en azından... ...belli bir döneme ve mekana ait işler değil. Tamamen aklımdaki... E, ...kendi zihnimdeki o... E, Deneyimin e, en iyi yansılabileceğini düşündüğüm hikayeyi farklı zamanlardan fotoğrafları bir araya getirip böyle kendi başına sadece kendi kendisine e, e, ait olan bir hikaye. Yani oradaki aktörün benim kendim olması ya da e, belli bir zamana ait olmasından çok belli bir hissiyata ait bir hikaye benim için. O yüzden e, seride hem hani o aslında yola çıktığım deneyimin kendisinden... ...görüntüler var o sırada kaydedilmiş... ...hem sonrasında kurgulayarak... ...ya da düşünerek, tasarlayarak... ...oluşturduğum görüntüler var... ...hem de geçmişten o hikayeyi tamamlayabileceğini... ...düşündüğüm bazı kareler... ...ve hatta hani kitaba dahil etmediğim... ...seriye de dahil olmayan serginin ilk... ...fotoğrafı... ...buluntu bir fotoğraf var aile albümünden... ...ama his olarak hepsinin hani bir şekilde tek bir hikayeyi tamamladığını düşünüyorum. E, Tuğçe'ye geçmeden önce aslında biraz ters gittik Serdar'la Sergi'den konuşmaya başlayınca... ...seni de bir tanıyabilir miyiz? E, onu atlamayalım. Ben e, aslında yani fotoğraf çekiyorum bir taraftan... ...bir taraftan akademik hayatım devam ediyor. Mimarlık bölümünde doktora yapıyorum. E, yani aslında işte... Bilmiyorum, yani Türkiye'deki eğitim sisteminin şey yani fen lisesi oradan mühendislik okumam gerekti aslında mimarlıkla ilgileniyordum derken. Boğaz işte Boğaziçi'nde inşaat mühendisliği okurken e, Jeffrey Rollins'le tanışmamla başladı aslında. Onun bütün e, sanat fotoğraf derslerini alarak ondan ilham alarak başladım. E, 2004'ten beri yani 10 yıl oldu fotoğraf baya e, hani iş olarak yapmasam da hayatımın merkezinde ve benim için en önemli şey. Çünkü tam hani kendimi bütün olarak verebildiğim tek uğraş bu hayatımdaki diğerleri hani. Başka şeyler işte aile ya da ekonomik şeylerin hani baskılarla şekillenebiliyor. Ee, böyle yani onun dışında fotoğrafla ilgili e, Jeffrey'den sonra aslında ikinci büyük beni etkileyen şey Michael Ackerman'ın atölyesiydi. Letonya'da katıldığım atölye. E, ISSB'nin organize ettiği bir yaz okulunda. E, bu kitabı da ondan bir sene sonra yani bu seriyi oluşturmam da bir sene sonra oldu yaklaşık. Çünkü workshop deneyimi, workshop çok kısa süren bir şey, atölye, bir haftalık bir atölyeydi. Ama onun etkisiyle hani bir sene içinde e, o enerjiyle, o motivasyonla e, devam ettiğim bir çalışmanın sonucu oldu. E, böyle yani GAPO'da da e, yine işte kapanmış olan İstanbul Fotoğraf Merkezi'nde de atölyelere katıldım. Teknik açıdan da başka şeylerle uğraştım. Yani baskı teknikleri vesaire. falan. Eğitim Öyle. ve üretimin aslında birlikte devam ettiği bir şey olmuş süreç yani hani birçok atölye workshop ve onu sonrasında da aslında belki uzantısı belki de senin oradan biriktirdiklerinde bir üretim süreci de gerçekleşmiş. 10 yıl kısa bir süre değil çünkü. Evet evet. <gülüyor> e, teşekkürler İrem. Teşekkürler. E, Tuğçe seninle devam edelim. Ayışığı senin de serinin adı. Sen evet. de bize bahsedebilir misin? Ee, tabii ayışı bir çeşit içe bakış öyküsü esasında ee, temel motivasyonunu insanın kendine yabancı hissetme duygusundan alıyor. Ee, bu anlamda ya ben bunu böyle bir ayışında yapılmış bir gece yürüyüşüne benzetiyorum imge olarak, böyle tekinsiz bir yolda yapılan bir yürüyüşe benzetiyorum. Ee, tam, yani ...bireysel bir şeyden başlayıp... ...daha evrensel... ...başka birine de dokunan bir öyküye... ...doğru evrilmeye başladı. Ayışığı bu tamamlanmış bir proje değil... ...ama onun ilk katmanını... ...çözdüğüm gibi hissediyorum. O anlamda... ...işte böyle bir beni tedirgin eden... ...korkular, huzursuzluklar... ...hani bunları böyle bir... ...iç sesim, bu sorgulama... ...ve bu sorgulamanın başka insanlar... ...suretler ve hayatlardaki yansımasıyla... ...birlikte oluşup e, halen de devam etmekte olan bir proje. Hı -hı. Ee, böyle. <gülüyor> ee, şöyle yapalım. Bir şarkı arası verelim. Seni de tanıyalım ama bir şarkı arası verelim. Şarkıyı bizim için Serdar seçti. Anons etmek ister misin Serdar? Tabii. E, İngiliz bir gruptan, Editors'dan, e, Kemra. Dinliyoruz. İyi dinlemeler. Oh, oh, oh. Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat programı devam ediyor. Ee, edisyonlar 4 Paralel Gerçeklikler sergisini konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız İrem Sözen, Tuğçe Ayar Doğan, Serdar Derrendeliler. Ee, şarkıdan önce Tuğçe ve İrem işlerinden bahsettiler ama Tuğçe'yi tanıyamamıştık. Ee, Tuğçe'yi tanıyıp sonra Oğuz'un işle devam edelim. E, fotoğrafla olan ilişkimin nereden başladığından başlayayım. Sanıyorum 2004-2005 senesiydi. Ankara'da fotoğraf makinelerinin bolca olduğu bir arkadaş ortamın içinde, içindeydim. E, İstanbul'a göçmemle birlikte Geniş Açı Proje Ofisi'nden bir şekilde tesadüfler eseri haberim oldu. E, ve o vakte kadar yapmış olduğum şeylerden sonra fotoğrafın bir ee, anlatım biçimi olarak nasıl kullanıldığı, dünyada bu işi kimler yapıyor ve nasıl yapıyor ya dair bir vizyon sahibi olduğum workshop ee, Geniş Açı Proje Ofisinin proje geliştirme workshop'ıdır esasında. Ondan sonra fotoğrafı kullanma, anlama ve yaklaşım şeklini tamamen değişti. Onların dışında Silva Bingaz'ın ve e, iki sene önce de yine Michael Kerman'ın İstanbul'da bir workshop oldu. Ben de İrem gibi Michael'la tanışma fırsatı elde ettim. E, bu iki workshop da e, bir çeşit e, köşe taşları gibidir. E, hatta şu an sergilenmekte olan projenin e, başlangıcı büyük ölçüde Michael'ın e, workshop ile birlikte tetiklendi. Ondan sonraki süreçte de son bir senelik periyodda da şu an gösterebilecek olan halini aldı. E, halen de fotoğraf projeleri üretmeye devam ediyorum. Kısaca böyle. Teşekkürler. E, Oğuz'a bağlanacaktık ama dersteymiş kendisine hı hı. ulaşamadık. Oğuz de Delta e, isimli serisiyle sergide yer alıyor. Serdar bize bahsedecek Oğuz'dan ve e, işinden. Kısaca e, bahsetmeye çalışayım. Hı hı. E, Oğuz da uzun bir dönemdir fotoğrafla ilgilenen e, bir isim. Ankara'da e, yaşıyor. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nde işte uzun dönem atölyeler veren, karanlık oda atölyeleri yapan dersler veren ve şu anda da 2-3 e, senedir Ankara'da oldukça aktif olan K-Fotoğraf Geliştirme Atölyesi'nin kurucularından biri. O da bizim uzun dönemdir işlerini bildiğimiz bir isimdi. Bu son yaptığı çalışma da bir iki senedir üzerinde çalıştığı bir proje. Ankara'dan yola çıkıp arabasıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyor. İşte en uç Kuzey Doğu'ya gidiyor ya da işte Güney Batı'ya. Çeşitli yerlere gidip bir yolda olma hali ve o yolda karşılaştıklarını fotoğraflama hali esasında. Serisinin başı Delta kendi sözleriyle e, şeye benzetiyor. Yani hani nasıl nehirler geçtikleri yerlerdeki taşları alıp denize taşırlar ve o süreç içerisinde hem nehir değişir hem taşlar değişir e, denize ulaşana kadar. O sürece benzetiyor kendi bu yolculuk yolculuklarını ve yolculukta karşılaştırdıklarını biriktirme meselesini. Ve onlardan e, yola çıkarak oluşturduğu bir seri bu. Esasında o da devam eden bir seri. Halen bu yolculukları yapmaya devam ediyor. Yani bitmiş bir seri değil. Ee, sanırım yine yakında bu sefer Türkiye'nin başka bir yerine bir yolculuk yapacak. Ama gördüğümüz e, bu manzaralar ya da işte doğadan parçalar, kimi zaman insanlar ve hayvanlar. Yani çok böyle karşılaştığımız doğa manzaraları değil, böyle değişik bir e, içeriği olan fotoğraflarla e, karşımıza çıkıyor. Ben bir de şey bu ya yani üç fotoğrafçı da da sen kendi kişilikleriyle çok alakalı bu işler belki Hı -hı. çok yakından tanıyor olduğumuz için de yani hem Refik hem ben hani kendi kişiliklerini çok yansıttığını düşünüyorum işlerin yani kendilerinden çok bağımsız bir şey yapmıyorlar Hı -hı. kendi hayatlarına kendi hayatta duruşlarına yani kişisel ilişkilerine e, yakın bir dilleri var fotoğrafik dilleri var belki de onu ya yani bu üç ismi seçmemizdeki en büyük temel etkenlerden biri de buydu Hı -hı. hem Oğuz da yaklaşımında işte hem Tuğçe'de hem İren'de bunu yaptığı işlerde görebiliyoruz. Hiç ziyaretçilerden geri bildirim alma şansınız oldu mu? Ya da yakın çevrenizden yani hani bu benzerlikle ilgili var mı öyle bir şeyler? Henüz almadık. Yani sergi çok yeni açıldı. Evet. Çünkü ama çok fazla bir dönüş alamadık. Bekliyoruz biz de okumayı ve duymayı. Evet. E, Oğuz'a da teşekkür edelim gıyabında. E, sergi 21 Haziran'a kadar elipsiz galeride. Yani sergiyi de aklımızda tutarak biraz belki sergi dışına çıkabiliriz. E, 2001 yılındaki e, Genç e, Ufuklar projesi Genç Ufuklar, e, pardon e, projesinden bahsetmiştik. E, biraz e, oradan da çağrışımla şöyle bir şey sormak istiyorum size. Belki sen daha çok portfolyo gördüğün için vaktiyle ve senelerdir ee, artık birçok insan çektiği fotoğrafları internet üzerinden işte kendine bir site kurarak belki portfolyosunu oradan izleyicilerle de buluşturabiliyor. Ee, ama yine de yani fotoğraf ortamında yer almak e, zor olabiliyor. Ee, yine bir takım işte yani portfolyoyu paylaşmak gerekebiliyor. Sergide yer almak için ya, e, denk gelmiş olmak gerekiyor. Sizin mesela İran ve Tuğçe'yle ve Oğuz'a denk geldiğiniz gibi. Ama bunun dışında da biraz sıkıntı var mı acaba o alana girmek için girmeye çalışmak için biraz fazla mı çabalamak gerekiyor ya da yanılıyor da olabilirim. Sizden e, görüşlerinizi hepinizin almak isterim açıkçası. Şimdi 2001'e göre çok ...daha fazla imkanları var. Hani 2001'de ne internet... ...bu kadar yaygın değildi... ...ne böyle bir paylaşım yapmak mümkün değildi. Ama bizim o zaman şöyle bir sıkıntımız vardı... ...genç soluklara başlama nedenimiz... ...hani... ...insanların ne yaptığını göremiyorduk. Çünkü galeride ya da bir... ...kitapta işleri göremezseniz... ...hiçbir şekilde karşılaşma şansınız yok. Genç solukları biraz da o yüzden biz... ...hayatta geçirmiştik ama sonrasında... ...tabii o şey arttı yani insanlar... Proje yapmadığımız zamanda da bize işlerini getirip göstermeye başladılar. O bizim hep aklımızın bir kenarında durdu. Yani bir sergi olmayacaksa da bir kitap yapmayacaksak da on, birinin bir işle çalıştığını ve onu takip etmek için çok iyi bir e, şeydi, avant, e, süreçti. Genç olduklarla başlayan o paylaşma süreci. Şimdi birçok galeri var birçok galeride fotoğraf e, sergileme şansı bulabiliyor genç sanatçılar. İnternet bir açıdan çok iyi paylaşım açısından e, ulaşmamız çok daha kolay belli isimleri takip etmek için ama bazen de çok kaybolabiliyorsunuz internette Hı -hı. öyle bir dezavantajı da olabiliyor. Hani o yüzden o nasıl diyelim bir şekilde hani fiziksel olarak da karşıya, karşı karşıya gelip işleri paylaşmak önemli ve bu açıdan da tabii galeriler... Sanat merkezleri ya da dergiler, Atölyeler. atölyelerle bir araya gelip o işleri paylaşmak gerekiyor. Hani internette işlerim var Hı -hı. deyip bırakmak Hı -hı. bence çok da doğru bir şey değil. Hı -hı. Se seçim olmayabilir bu Hı -hı. noktada. Ee, sizin hani Serdar başka bir cepheden belki Hı -hı. sizde hani e, o işleri üreten insanlar olarak... böyle Serdar da üretiyor ama şu an e, bulunduğu konum <gülüyor> itibariyle <gülüyor> biraz başka bir cepheye koymuş olduk. Ee, siz yaşadığınız... E, kolaylıklar ya da zorluklardan Hı -hı. bahsedebilir misiniz? Bize süremiz de biraz kısa da ikinizden ufak ufak alayım yorumlarınızı. Tamam. Ben ya benim için hani 10 senedir süren bir süreç aslında ama hani başında bunun böyle bir derdim çok direkt yoktu ama son senelerde var aslında paylaşma açısından. O yüzden e, bu atölyelere katılmam hem işlerinin hani gelişimi, kendi dilimi geliştirmem açısından hem de bunları paylaşma açısından aslında ilk atölyeye katılma sebebim buydu. Yani çünkü bir süre sonra kendi kendinize yapıyor oluyorsunuz. Hı -hı. Geri dönüş almamak, ne kadar iletişim kurabiliyorsunuz sonuçta yapmanın Hani bir parçası da aslında iletişim kurma evet. amacıyla yapılıyor. Ee, o açıdan bu atölyelerin, bu tür seçkilerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama internette paylaşma konusunda e, çok şüpheliyim. Yani ben de çok yakın bir zamanda web sitesi yaptım. Ama e, yani basılı olarak sunulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kitap olarak özellikle. Ben hani şu, bu aralar özellikle kitap formunun çok e, Hı -hı. önemsiyorum. Evet böyle yani bunun basılı olarak paylaşılması fiziksel olarak paylaşılması ve insanların e, sadece işleriyle değil fiziksel olarak da bir araya hmm. gelip bunları birbirleriyle paylaşabilmeleri geri dönüş almalarının önemli olduğunu düşünüyorum hmm. Doğuca ee, ya fotoğraf çekme süreci çok güreysel ama ondan sonraki bütün süreçler çok kolektif esasında yani mutlaka bir e, ilişkilenme içinde olmak lazım bence İstanbul'da bu, bu anlamda bir zenginlik var ee, özellikle yolun başında olan insanlara hoş biz de o noktadayız ama hani bizden birazcık daha geride olan insanlara söyleyebileceğim şey kendilerini doğal hissedecekleri o olayı bir oyun gibi hissedecekleri bir kolektif ortak paylaşım alanlarını kullanmaları. bunların da zenginleştiğini görmek güzel. İnternetin ben de çok sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü imajların akılda kalıcılığı çok kısa hiçbir şekilde derinleşmiyor. Ee, daha çok portfolio review olsa keşke, hani onların sesi çok fazla değil, ee, onlara da ihtiyaç var, hı hı. daha fazla olması daha iyi olur. O kadar. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, programın <gülüyor> sonuna geldik. Kapatırken sergiyi yine hatırlatalım. Edisyonlar 4 paralel gerçeklikler. Elipsis Galeri de 21 Haziran'a kadar görülebilir. Ee, ziyaret etmiş olanların umarım meraklarını gidermişizdir. Ee, Serdar senden GAPO'nun iletişim e, adreslerini ve senin de senin de işlerini takip edebileceğimiz iletişim adreslerini <gülüyor> e, duyurmanı rica ediyorum. Öyle kapatalım. Benim işlerime çok merak konusu da henüz ortaya çıkmış değil <gülüyor> GAPO'nun adresini vereyim. GAPO.org internet hı hı. sitemiz ve Facebook üzerinde Gapo.Istanbul. Buradan etkinliklerin duyurularını sürekli yapıyoruz. Hı hı. Hatırlatmalarını. Oradan takip edebilir dinleyicilerimiz. Peki. Teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat'ın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. iyi haftalar. Oh. Sanat Hayat.